Yeter ki iste Farklı disiplinlerden amatör ve profesyonel sporcularla sohbetler Hazırlayan ve sunanlar Elena Polakova ve Alper Dalkılıç. Katkılarından dolayı Eczacıbaşı Spor Kulübü'ne teşekkür ederiz. Yeter ki isteden herkese merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Ben Alper Dalkılıç. Ve ben Elena Polakova. Bugün birbirinden değerli iki sporcu konuğumuz var. Ee, ve... Veya... Ba annesi e, babasıyla birlikte e, gelen Ayşegül Pehlivanlar, e, Türkiye Paralimpik Atıcılık milli takım sporcumuz ve e, muhteşem bir şampiyon ve e, beraberinde babası e, Halim abimiz İstanbul Masterları Atletizm Spor Kulübü'nden e, çok başarılı bir koşucu kendisi. E, Elena, bu arada atletizm haberleri neler? Senden alalım. Atletizm haberler aslında, haberler çok koşuyoruz, antrenman yapıyoruz. Haftaya çırılığı gidiyoruz, tahtalı yarışa koşacağız. Bugün de kayıtlarda son gün, onu da hatırlatalım. Evet, kayıtların son gün. Biz ne koşacağız? 27.5 kilometre galiba. Sıfırdan 2365 metreye çıkacağız. Zirvede de kar varmış herhalde. Şimden, öyle görünüyor şimdi Öyle ha. görünüyor evet katılımcılara başarılar diliyoruz Bol şans herkese Evet hala e, bugün on bitti mi galiba devam ediyor mu Bugün kayıtlarda son gün Tamam Son gün kayıtlarda devam ediyormuş tahtalar antus kaydı Evet konuklarımıza dönecek olursak e, Ayşegül ve Halim abi bizlerle Siz, Ayşegül, Halim abi ikiniz de hoş geldiniz Hoş bulduk Hoş bulduk Merhaba Ayşegül e, Paralimpik atıcımız e, Avrupa ve Dünya e, şampiyonlukları, rekorlarımız sende. E, e, muhteşem başarılara sahipsin ve e, bu başarılar için e, Ayşegül Pehlivanlar neler yapıyoruz? E, nasıl bu başarılara sahip oldu? Hikayeni senden dinleyebilir miyiz? Ben Ayşegül Pehlivanlar 1979 İstanbul doğumlu, doğumluyum geçirdiğim bir trafik kazası sonucunda 1995 yılında omuriliğimzedeğimi ve trafik te tekerlekli sandalye kullanıyorum. Ee, trafik kazasını geçirdikten sonra benim için aslında değişik bir hayat başladı. Farklı bir hayat. Bu bir iki sene bu engelimi kabullenme süresiyle geçti. Evet. Bir iki sene hiç evden dışarı çıkmama gibi her engellini kabullenmem gibi. Daha sonra şunu düşündüm. Ya ben bu hayatı yaşayacağım ya da hayatın bana getirdiklerini yaşayacağım diye düşündüm. Ve ben e, tekrar aslında yeni bir Ayşegül olarak başladım hayata. Eğitimimi bitirdim. Lise, lisede okuyor ...tekrar liseyi bitirdim, üniversite sınavlarına girdim... Ondan sonra 4 sene kadar home office olarak çalıştım. Müşteri temsilcisi olarak bir firmada. Sonra işten çıktıktan sonra babam zaten sporcu olduğu için benim sürekli bir hani bir spor yapmamda çok şeyi vardı. Kendisi de atletizmle uğraşıyordu. Hep ben onu izliyordum. Ha, okculuğu denedik. Yüzmeye işte. En son işte 2013 yılında e, İzmir'de Alsancak'ta babamın Balkan Spor şeyi vardı. müsabakalar vardı. Tesadüfen poligon da poligona beni. Hani gel bir resim çekilmeye diye gidelim kızım dedi. Tamam baba dedim ondan sonra tesadüfen ki oradaki hocalar Himmet hoca ve Nami hoca bana dedi ki al birkaç tane atış yapabilirsin dedi. ...bana tabanca ilk defa tabanca ile aslında orada... ...aslında o benim bir hayatımın kırılma noktası. Peki ]ydi. Halim abinin böyle bir planı var mıydı... ...seni oraya çekerken, oraya Yok, götürürken? Yok orada sadece resim e, çekilme şeyiydi... Gittiniz, ...ama evet. bunu zaten sürekli hani... ...babamla önceden antalya Antalya şeyinde de... ...maratonda da koşmuştuk... ...ben tekerlekli sandalyemle... Onunla, ...hatta kupalarım da var... ...bir iki tane maraton ondan sonra... E, ...sürekli bir şeyi vardı hani spor yapmamda... ...hani hayata bağlanma anlamında... ...çok sürekli şey vardı... Orada girdiğimde hocaların bana verdiğinde tabanca ilk tabak. Ben daha tabancayı gördüğümde korkan insan. Üst 4-5 atış yaptı Sen çok yeteneklisin dediler. Hani ben daha sannettim ki hani şey sen gerçekten yeteneklisin. İşte beni yönlendirdiler, o yönlendirdiler. İstanbul'da oturuyordum. İstanbul Avcılık Atıcılık Kulübü'ne İriliyken orada çalıştıktan sonra antrenmanlar yaptıktan sonra sevinç çocuğuyla beraber 2015 yılında Türkiye şampiyonasına katıldım ve Türkiye şampiyonası aldım. İlk girdim müsabakada ve iki, iki ay sonra milli takım'a çağrıldım. Milli takım'a çağrıldıktan sonra e, ilk müsabakamda Hırvatistan'a gittim. Çok güzel bir puan attım. Ondan sonra sonra üçüncü müsabakamda finale kaldım Amerika'da ve Amerika'da. E, e, Rio 2016 kotasını aldım. Birinci olarak. Altın madalya olarak. Harika. Bu benim ilk, ilk üçüncü müsabakamdı ve ilk finalimdi. Çok ayrı bir sevişti. Yani tabii ki o zamana kadar bir kere tabancayla tanıştıktan sonra tabancayı çok sevdim. Hı -hı. E, gerçekten de bir bütünleştim. ya yani, O benim artık hayattan sıyrılma, mutlu olduğum bir yandan. Hani hiçbir zaman onları bunları düşünmüyordum. Milliyet'e. Sonra sonra hedefler aslında geldi. Sonra Rio 2016 paralimpik Oyunlarında katılmayı kazandığı zaman e, iki, 2016'da e, Rio'ya gittim. Orada e, üçüncü olarak bronz madalya sahibi oldum. Tebrikler, harika. Teşekkürler. Çok ayrı bir gururdu, çok ayrı bir şey. Tabii oraya gelene kadar çok çalıştık, çok inandık. Ailemin bana, özellikle babamın bana desteği, hocalarımın bana desteği çok vardı. Çok Arkadaşlarım kesinlikle en önemli yaptığınız şey dediğiniz çok sevmek yaptığınız işi çok sevmek çok çalışmak, kendine çok güvenmek e, bu kısa zamanda nasıl çok başarı geldi diyorlar mesela bir kere ben yaptığım işi çok seviyorum gerçekten de o yoluma geçtiğim zaman o tabancamla bütünleştiğim zaman her şeyi unutuyorum her şeyi soyutluyorum zaten bizim yaptığımız sporun altyapısı da biraz kendini motive, <gülüyor> motive konsantre, hı hı. sabır e, sakinle, sükunet. Bu da benim karakterime çok uygun olduğum için herhalde biraz da başarının da bunda etkisi çok büyük oldu. Daha sonra işte dünya e, 2016'dan sonra derece yaptık. Sonra Hırvatistan'da dünya rekoru kırdım finalde. Hı hı. Peki bu, bu de... süreçte e, Halim abi baban e, yanında. Evet. E, şu an bizlerle birlikte. E, Halim abi peki e, Ayşegül'ün bu başarılara ulaşacağınız Alsancak'ta poligona gittiğinde Böyle bir şey tahmin edebiliyor muydun? Neler olacağınız Hiç düşünmüş müydün neler olacak? Ben Alsancak'a gittiğim zaman Zaten Balkan Şampiyonası'na Kızım dedim biz, biz tatile gideceğiz Oraya da gidelim Yolumuz geçerken Alsancak'ta iki gün yarışmalar Oradan da bir Antalya yaparız Aynen. Döneriz Hı hı. E, bu sefer Ayşegül tamam baba diye ben o kadar da derecelerimden o kadar emin olmasam bile farklı branşlarda çekiş gülle gibi diz gibi beşli branşları da yapıyordum. Ama esas mesafem maraton orta mesafeydi derecelerimde olsa bile. Tesadüfen sabahleyin erkenden gittim bir e, fotoğraf Çekerim dedim. Burada dedim kızla ilgili. Baktım poligonu gördüm. Poligonda da çocuk, genç çocuk. Dedi, ya dedi burada babam dedi antrenmana gelecek. Biz kalabalığız hep birden çekeriz. Biz de hemen o zaman girdik. Ayşegül'le birlikte o fotoğrafı çekerken buna iki atış derken <gülüyor> bir buçuk saat antrenman yaptı Ayşegül. İyi, ben o abi. zaman dedi ki siz baba kız çok yeteneklisiniz. İkinizi birden kaydediyoruz. lisansınızı çıkarıyoruz. Doldurttu. Biz dedik İzmir'e gelir siz dünyayı gezersiniz dedi. Ben dedim ki kızım dedim sen burada rekor kıracaksın. Bu işi rekor kırmaya yapıyorum. Temeller atılmış orada. Temel oradan. dedim. O günde ben ee... Balkan ikincisi oldum çekiş atmada. Harika. Kimse sağlam bir sporcu vardı orada. O sporcunun arkasına da ikinci, üçüncü olmayı istemeyen insanlar üçüncü, dördüncülere yer verir. Sporta her zaman bu gelmiştir. Hı hı. Ben de girdim ikinci oldum. Ya dedim ayağıma düşse rekor oluyor dedim. Ama rekorum olmasa bile Türkiye şampiyonalarında Devamlı istikrarım olduğu için kıza bu şekilde zaten her türlü motivasyonu yapıyorduk. Sonra güzel. biz İstanbul'a geldik, sevinç öyle, İzmir zor olacak dedim. Orada iki aylık bir çalışma, sonra artık temelleri atmaya başladık. Hı hı. Çok güzel. Aslında biz bu konuları çok değiyoruz. İşte ebeveynin rolü çok önemli. Kesinlikle. Çok önemli çünkü baban her zaman sizin için örnek oluyordu ve babanın sayında sen tabii ki sen çok kendin çok güçlüsün mental olarak ve fiziksel evet. olarak ama babanın katkısı inovans çok büyük evet. ve programdan önce konuştuk şimdi e, gencecik küçücük çocuklar e, elinde telefon tablet hiç evet. e, sokağa çıkmıyorlar e, hiç spor Bro, yapmıyorlar ne neden ki. çünkü evet. e, hafta sunu aktivite görüyorlar ki e, anne baba onları alışveriş merkezine götürüyor orada giziyorlar yemek yiyorlar elin yiyorlar yapsınlar da ama böyle bir çıksınlar da Ormanı girsinler ayağa toprağa bassın işte inanılmaz güzel bir örneksin hem kadınlara hem çocuklara hem de bütün insanlara İşte diyoruz ki yeter ki iste hakikaten insanı istedikten sonra başaramayacağı bir iş ya da spor yoktu hayatta ve hayat inanılmaz her şey birbirine bağlı onu Vallahi. da görüyoruz işte böyle küçük evet. bir kıvılcım küçük bir hareket insanın bambaşka yolları böyle kapıları Hayır. açıyor kesinlikle Peki e, olimpiyatlarda e, hedef şu an zaten kota alındı. Evet, 2020 kota alındı. Tokyo olimpiyatları. Aynen. Bundan önce dünya şampiyonası var Sidney'de, Avustralya'da Ekim ayında. Ee, işte artık çalışmalarımız dedi kota alındıca kafa biraz daha rahatladı. 2-3 ay önce el aynını da aldım Dubai'de kotamı. Şimdi artık antrenmanın tamamıyla Tokyo odaklı. Ondan sonra orada daha çok kendi şeyimi ne kadar daha arttırabilirim performansımı, ne kadar daha üstüne koyabilirim. Hem mental olarak hem de fiziksel olarak antrenmanlarımızı işte milli takım kamplarımızla İstanbul'da olduğum zaman kulübümde yaparak antrenmanı 4-5 gün yaparak bu şekilde hazırlanıyoruz müsabakaya. Bu arada antrenmanlara geçmeden önce bir parça dinleyelim. Yani. been like a bird without song for a while Dry like a lake without rain for a while You suddenly stepped in my life And made me cry like an angel Ooh, you're something else Like a smile without end Come into my life, go a little deeper Come into my life, you could be the keeper You're pulling me closer and you're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 Sevgili dinleyicilerimiz, bu arada destekçilerimize Hasan Gez ve Bike Geçkiniye de çok teşekkürler ediyoruz. Ee, konuklarımız Ayşegül Pehlivanlar, Türkiye e, paralimpik atıcılık milli takım sporcumuz ve e, babası Halim Pehlivanlar, Halim abimiz e, Masterlar e, kulübünden e, maraton koşucusu kendisi de. Ayşegül sana bir şey sormak istiyorum şimdi tabii sizin ki. sporda tabii ki fiziksel antrenman yanında e, acayip mental hazırlık ya çünkü ben o heyecanı düşünemiyorum duruyorsun ve her böyle nefes atışa etkileyebilir sonuçta e, hem fiziksel nasıl antrenmanlar yapıyorsun hem de mental hazırlığından bahsedebilir misin? E, fiziksel olarak dediğim gibi haftada eğer e, kamplarla zaten yoğun kamplar yapıyoruz. Ankara Eryaman'da yapıyoruz milli takım hocalarımızla. Orada günde çift antrenman yaparak her gün. E, İstanbul'daysam e, haftada beş gün işte İstinye'de yapıyorum, kulübümde yapıyorum. Ee, bu şekilde antrenmanları, hocanın bir de verdiği programlarla işte maç programlarına fiziksel, mental olarak şöyle eğer bir müsabakaya hazırlanacaksa onu zaten birkaç önce de onun programı var. Ben genellikle mesela büyük müsabakalara aslında her müsabaka benim için önemlidir. Eğer milli takım formasını giyiyorsam, ulusal bir platforma çıkıyorsam ben Türkiye'yi temsil ediyorum ve bunun önemini biliyorum. Bir kere tamamıyla dış dünyayla kendimi kapatıyorum. Yani benim o müsabakadan e, bir ay önce, bir buçuk bir, bir, bir, aydan önce oraya konsantörüm. Yani gireceğim yola her akşam belki yatmadan önce 15-20 dakika mental yapıyorum. Gideceğim poligonu düşünüyorum. İşte nasıl atışta ne yapıyorsam aynısını orada canlandırarak, beynimde canlandırarak yaptığım atışı düşünüyorum. Ee, Seyircilerin tezahüratları Ondan sonra evet Osla'daki o finalde heyecanlar. Olmadı. Aynen öyle. Ee, yani her şey ne kadar düşünüyorsun aslında beyninde canlandırmayla. Mental bu işin yüzde ellisi belki de altmışı Çok büyük bir parçası. Ve müsabakaya yakın bir hafta tamamen kendimi dış dünyadan soyuyorum. Mesela telefonla, sosyal medyayla hiçbir şekilde Telefonlarla ilgimi ile tamamıyla kendimi içime kapatıyorum aslında. Sevdiğim müzikleri dinlenerek, mental müzikleri dinleyerek daha çok adapte oluyorum. Ve ikincisi sevdiğim insanları. Hani kendi özgüven var ya ben her girdiğim başarının en büyük sırrı yoluma geçtiğim zaman... Sen bunu yapabilirsin. En kötü başladığım zaman müsabakaya bile sen toparlayabilirsin. Kendine güvenerek. Yani o müsabakaya bir hedef koyarak çiziyorum aslında. E, Atışta çok büyük aslında hani şeyleri olmayan bir spordur. Çünkü hiç ummadık bir sporcu da çıkabilir. Çünkü o andaki o anlık vücut refleksleriniz bir seneki antrenmanınızı belki mi getirebiliyor o kadar. E, namkör bir spor diyebilirim aslında. Hı hı, hı. Çok anlık Nankör bir spor yapıyorsunuz. <gülüyor> Ondan sonra. Ne zaman ne olacağı belli değil Tabii aslında. De. Evet aynen öyle. Yani çünkü O an heyecan, Tabii o şeyindik. an vücudundaki bir kasılma bile size çok farklı bir seneki yaptığınız antrenmanı getirebiliyor yani. Çok iyi odaklanmak gerekiyor. Dediğim gibi, bundan bundan önce mental ee, şeylerimi çok iyi yapıyorum, çok iyi hazırlanıyorum aslında. Ee, maça girmeden önce maça çok iyi hazırlanıyorum, mentalimi çok evet. iyi yaparak ve dış dünya, e, mesela uluslararası müsabakaya gittiğim zaman ailemle bile bir gittiğime haber veririm, hı hı. daha telefonumu kapatırım yani tamamiyle poligon. E, otel adam yemem yiyeceğim beslenmem beslenmeme çok dikkat edin müsabakadan önce ne yiyorsam onlara çok dikkat etmeye çalışırım hı hı. E, bu şekilde hazırlanıyorum mental olarak müzik ben. dinliyor musun peki çok dinlerim kesinlikle kulaklığım hiç şey olmaz beni rahatlatan hı hı. E, ve müsabakada da mesela beni en çok motive eden sevdiğim şeyleri Hı hı. Düşünmek hani bana beni mutlu eden ondan sonra ailemi düşünür veya en sevdiğim yeğenimi düşünürüm yeğenlerimden biri aklıma gelir. Onları düşünerek kendimi rahatlatırım. Çıçıttan bahset. Ondan sonra kuşum var onu düşünürüm <gülüyor> mesela. <gülüyor> Seydin, beni motive eden şeyler. O şekilde mentalimi hazırlanıyorum. Yani aslında zoru başarmışsın. Sosyal medyadan cep telefonundan uzaklaşarak bir hafta öncesinde müsabakadan evet, bir hafta öncesinde bir, bir, bizlerin yapamadığı Doğru. bir şey ve telefonla koşan aslında, paylaşımlar aslında yapan arkadaşlarımız var. Bu yapmadığın bir şey Alper. Çünkü evet. ben de normalde e, o kadar uzun e, bir hafta değil de işte böyle bir gün sabahtan. Bi, bi, bi, bir hafta yapamayız. E, o biraz sonra... yeterli olmuyor. <gülüyor> Aa, şimdi çünkü iş üzerinde de e, biz, evet. e, işlem yaptığımız için onun için biraz zor ama ben de mesela yarış öncesi e, bizim yarışlar çok erken evet. başlıyor genelde bazen 5-6 gibi sabah oluyor. Sabahtan çok şey yapmıyorum paylaşım da yapmıyorum bakmıyorum çünkü bir sürü kişi yazıyor o da kafa bozuyor böyle kendime Aynen. odaklanıyorum ama Alper'in böyle alışkanlığı var ben yatayım uyuyorum artık kişi kapat diyorum hala bir şeyler paylaşıyor. Bu arada Elan'ın üzerindeki giysi de selfie çeken kediler var <gülüyor> orada. Evet, da evet yani. çok güzel. <gülüyor> yani bu sosyal bir de cep telefonları her zaman hayatımızda ama Ayşegül bunu başarmışsın. Ya bu, bu, sosyal medya elin tersiyle iterek ve bir şekilde kendini spora kanalize etmişsin muhteşem başarı. Profesyonel yap büyosanız hani gerçekten bir şeyler başarmak istiyorsanız bir şeyler hayatından çıkarmanız gerekiyor. Çıkarmanız gerekiyorsa. Bana Hı -hı. bu şekilde iyi geliyor. Çünkü ben orada orada göreceğim bir olumsuz haber belki o beni beyin olarak etkileyecek. Belki Doğru. etkisinde kalacağım. Onun için sadece ben uluslararası 8 9 gün sürüyor. Ben havalı Hindistan aileme haber veririm. Ben evet. geldim. Doğru. Ondan sonra WhatsApp'ta, ondan sonra telefon işi benimle biter. Olay biter. Peki Halim abi hangi müsabakada? Siz yanındaydın aşe günü var mıydı öyle bir ben en son e, Dubai'ye gittik kotayı alırken Dubai'ye gittik Ondan önce zaten ben hiç kampları bırakmadım bunu hı hı. devamlı kamplarda 24 hı hı. saat kampta beraber evde beraber hı hı. Evet. ben 95'ten bu yana Sporla iç içe. aralıksız ya. 24 saat et tırnaktan kopmaz. Hı hı. Benim 5 çocuğum var mesela. Hı hı. Onlarla da ayrı ayrı hepsiyle birebir ilişkilerim çok iyidir. Hı hı. Dört dörtlük ama Ayşegül farklı bir yeri var. Aşağıdım. Ben buna yalnız şunu söylerim. Hı hı zirveye çıkmak değil, zirvede durmak önemlidir. Kesinlikle. Bir sporcuyu geçmek Tabii. önemli değil. Onun kalitesini düşürmez. Hı -hı. Sen daha iyi bir şekilde hazırlanacaksın. Hiçbir zaman yukarıdan bakmayacaksın. Tabii. İstikrarı yakalayacaksın. İyi antrenman, iyi dinlenme. Doğru antrenmanı da doğru hocalarla yaparsan, motivasyon üst düzeyde olursa, hiçbir zaman senin önündeki yol açıktır. Tabii. Yeri, Zirvede zaten rüzgar sert Ve ona karşı dayanmak için de Dirayetli ve dayanıklı da olmak lazım Ve bu dayanıklılık ve bu göstergede Ayşegül'de ve sizlerde var Evet bu konuda çok önemli biraz önce de bahsettik e, Sporcunun hayatı dalgalı Zaten çıkışlar var inişler var onları <gülüyor> evet. kabul etmek lazım Doğru. Çünkü bazen görüyoruz ki özellikle Biz de koşuda görüyoruz de e, Çok koştuğumuz için yani İnsanların inanılmaz hırsı Kim kime nasıl geçecek e, Ya da e, işte kürsüye çık Çıkacağım mı, çıkmayacağım yok. Listeler araştırıyorlar. Ben ilk üçe gireyim de girmem. Yani insanlar aslında sporun özünden uzaklaşmışlar. Ya yani elbette derece önemli çünkü hepimiz evet. antrenman yapıyoruz. Mesela işte çok böyle. Çift antrenmanla çok yoğun dönemler geçiriyoruz ama önemli olan böyle gözü kapalı yarış atı gibi değil yarış atı da modum var bende yarışırken o ayrı ama özünden uzaklaşmamak ve hakikaten sporu ne için yapıyoruz çünkü bu sporu sevdiğimiz için yapıyoruz. Derece gelirse güzel ama kaybedersen de da dünya sonunu değil onu algıladıktan sonra ve kabul ettikten sonra daha da her şey güzel oluyor. Kesinlikle. Evet. katılıyorum çünkü ben de şöyle söyleyeyim hiçbir zaman gireceğim müsabakaya hani madalya alacağım diye girmem hedefim hı hı. tabii ki odur ama ben ilk önce doğruları yapayım sen zaten doğru çalıştıysanız doğru oraya hazırlandıysanız o başarı zaten gelecektir doğruları yaptığınız sürece ben hatta müsabakada bile e, atış yaparken 60 atış yapıyoruz bir, bir saat. Monitörüm kapalıdır. Sadece baktım atıştım çıt hani e, oradaki atıştım nerede hiç puanına bakmam. Puan benim en sorun müsabakadan sonra kornometreyi durdurduğun zaman baktığım bir evet. kordur Çünkü puanlarla kafada hesaplar başlıyor. Hesap ne başlıyor. Ne olur ne riser. Evet dikkat alıyor. Peki müsabaka nasıl sürüyor bize? Onu da anlatabilir misin? 10 e, metre havalı tabanca e, şu şekilde oluyor. 3 e, branşımız var. Tabanca tüfek olarak 10 metre, 50 metre, 25 metre olarak. 50 ve 25 metre ateşli oluyor. 10 metre kapalı oluyor. 10 metre 1 saat 15 dakika bir süremiz var. 60 atış yapıyoruz. Bu 1 saat 15 dakikada herkes aynı yolda. Aynı startta baş. İstersen bunun 60 yatışı bir saatte yapabilirsin. İster 30 dakikada da alıtır. İstersen bir saat 15 dakikayı kullanabilirsiniz. Maksimum kaç sporcu oluyor peki, müsabakada dizayn şekilde? Ya müsa müsabakalara göre değişiyor. Kalabalık uluslararasıında tabii ka ka kalabalık oluyor. En e çok kaç edilmişim. sporcu vardı mesela katıldığın yaşta? Mesela şimdi Ue olimpiyatlarda daha az oluyor. Çünkü oraya kotalı şeyler olduğu için hı hı. belli bir kota var. En iyiler gidiyor oraya. Hı hı. Avrupa şam, Dünya Şampiyonası'nda da böyle bir kotalı olduğu için bir müsabakadan geçmek zorunda kalıyorsunuz. Ee, ama normalde de 20 olabiliyor, 15 olabiliyor, 30 olabiliyor. Da Farklı. Yani bu Ülkeler. dediği gibi şeye göre değişebiliyor müsabakasına göre. Ee, dediğim bu 60 atıştan sonra en iyi e, 8 en iyi puan atan 8 kişi tekrar tekrar bir 24 atış yapıyor tekrar hı hı. şeyler sıfırlanıyor skorlar sıfırlanıyor ayrı bir final odasında bu 24 atış final komutla başlıyor ee, ilk beş atışı e, 4 dakika 10 saniyede atıyoruz Ondan sonra o dakika bitiyor tekrar bir komut veriliyor Beş dakikada, dört dakika, on saniyede tekrar bir beş daha yapıyoruz. Sonra elli saniyede bir atış yapıyoruz komutla. On iki atıştan sonra ilk elenen kişi belli oldu. En düşük puan atan eleniyor. Tekrar iki atış yapıyoruz. Tekrar bir sporcu elini eleni eleni ilk üç belli oluyor. Acayip müthiş bir konsantrasyon son lazım Peki özellikle o anda ne düşünüyorsun sen? Hiç, hiçbir şey. Hiçbir şey düşünüyorsun. Ne kadar hiçbir şey düşünmezsen, ne kadar arpacığına odaklanırsan, <gülüyor> ne kadar gezine odaklanırsan, dışarıdan, dışarıdaki sesten, hakemden, önündeki sporcudan... ...her şeyden soyutladığınız zaman... ...o vücudundaki nefeste kadar tuttuğunuz zaman... ...başarı orada geliyor zaten... ...çünkü herkes onu akmasını biliyor... ...oraya gelen herkes çok iyi... Hı hı. ...ülkesini temsil ediyor... ...belli bir şeylerden geçiyor... ...en iyilerle yarışıyorsunuz... ...milli takım sporcususunuz... ...orada herkes tekniği biliyor... ...orada işte... ...en çok soğukkanlı... ...en çok kendi nefetine, ...tekniğine... Ee, o dış dünyadan kendini soyutladın o seyirciden o ortamdan mesela ben dünya rekoru kırdığımı ve hep onu hep canlandırıyorum ki tekrar yapmak için doğruları hep tekrarlarım beynimde nasıl yaptım derim Mesela kendimi o gün çok iyi o müsabakaya da çok iyi hazırlamıştım. Ondan öncesi tabii ki bir Rio derecesi var. O bana ayrı bir özgüven katmıştı. Hı hı. Hala katıyor Mesela her müsabakada o madalyamı düşünüyorum. O dünya rekorumu kırdı düşünüyorum ki o beni toparlamamın sebep oluyor. Dünya rekoru kırdığımda yoluma geçtiğimde kendimi robot gibi hissediyordum gerçekten de ne dışarıdaki sesler ne yanımdaki sporcular ne hakemler o kadar odaklanmış gibi sadece yolumda ben ve tabancam vardı. Onunla Önümdeki menotörler bile var. Mesela bizim final önümüzde görüyoruz. Maçta bunu görmüyoruz sıralamamızı. Hı hı. Ama şey finalde görüyoruz sıralamayı. Hı. Ben sadece önümdeki küçük menotöre bakıyordum. Hani isim duyulduğunda zaten çık eleneceğim. Oradaki sıralamayı bile bilmiyordum. Ben baştan bir hep önde gidiyormuşum. Hiç farkın hatta 3 4 puan o herif. Park varmış, o kadar büyük. Peki sıralamayı gösteriyor mu? Sıramalı, evet, göz finalde önümüzde görüyorum. Herkes Ama ben oraya görüyor. bile bakmıyorum. Düşten kadar görüyorum. yani. Ama İnanılmaz. ben ona bakmıyorum, ki, hani motivasyonum şeyin bozulmasa için biri olurum stres yapar arkanda. Onlara hiç bakmam. Sen doğru yap. Kolumu kaldırmışım, atmışım, kaldırmışım, atmışım. Hatta ben dünya rekoru kırdım. Hala farkında değilim. Ben yarım saat sonra federasyon başkanımız vardı, Alfie. O zaman sen dünya rekoru kırdın diyoruz. Ben hala farkında değilim. Ama dediğim gibi ne kadar robotlaşırsan diyelim aslında, o kadar bizim atıcılıkta başarılı ulaşıyor. Yani kendi <gülüyor> yarışını ve müsabakanı yaşıyorsun. Yani Aynen. Bir, e, çünkü yarış esası, müsabaka esası bir strateji herhangi bir şey yok. Çünkü hazır şekilde oradasın ve başarıyorsun. Ya aslında müthiş bir soğuk Ben de böyle bir andan bahsedeceğim. Çok yakın bir an. E, ben yaklaşık 6 ay öğrentiling yapıyorum. İşte evet. haritayla hedeflere arıyorum. Çok fazla antrenman yapamıyorum haritayla ama ormanda bol bol geçiriyorum. Geçen hafta pazar günü triyeli takım yarışı vardı. 5 kişi koşuyoruz farklı etaplar. E, ben kaybı Olursam ...sıkıntı değil ama ekip sorumluluğu var. Çünkü evet. beş kişi bana o bağlı. Orasıydır. Son anda da katıldım ben bu yarışa. Ve kendime hiç güvenmiyordum. Çünkü böyle harita aldığımda panik kapalıyorum. Ben nereye koşacağım, ne yapacağım? E, deneyim Çünkü, olarak tabii Elan'a diğer sporculara şey, göre... ...çok yapıyordu. daha yeni başlamıştı. Evet, evet. Benim evet. neredeyse ilk yarışım oldu. harita aldım. Ben toparlayamıyorum kafamayı. Yanlış yere koştum... Ee, Yanlış hedefi gittim ama sonucu olarak master kategorisinde veteran olarak, genç veteranlara takımımız vardı. Neyse sonra toparlandım. O soğukkanlığa ulaşmazsam da çünkü normalde parkur 3.8 ya da 3.9 kilometre. Ben hedefi topla topla neyse her şeyi topladım. Son hedef e, e, kolay geldim ama bir iki hedefi kaçırdım. Tekrar gittim döndüm. Ben şöyle baş kesilmiş tavuk gibi koştum. İşte 3.9 kilometre parkurdu 9 kilometre koştum ben. Çok güzel. Evet kondisyon, çok kondisyon var diye. Ama işte benim özellikle bu sporda, orantirinkte de mantık ve soğukkanlığı çok önemli. Bak senden ben tavsiyeler alacağım. Ben o soğukkanlığa ulaşamıyorum. nerede e Aslında hepimizin ihtiyacı var çünkü evet. e, sonuçta Nasıl gittiğine hiç bakmadan ve bu kadar kendinden emin evet. şekilde atışa devam Acayip etmek. Acayip bir mental gücün var senin. Ya yani muhteşem şey. bu mental gücün hepimizin sahip olması lazım. Çünkü daha önce de Halim bile de konuşuyordum program öncesi de. Antrenmanları bizden çok iyi antrenman yapıp da müsabakalara katılmayan kişiler de var. Çünkü evet. sorduğumuzda kaybetmekten korkuyoruz. Zaten eğer oraya zaten adım atmıyorsan her şeyi göze almış ve kabul etmişsin demektir yani. Kesinlikle. Dediğim gibi mental... E, ...kendine güven, doğru çalışma... ...bunlar başarının belki de anahtarı... ...ama en çok kendine özgüven... ...ben çok mesela, çok acemiydim... ...yani benim yanındakiler belki 10 senelik... ...15 senelik atıcılar var... ...sedim daha ikinci, üçüncü müsabakan... Ama kendime acayip bir özgüvenim vardı. Yani acayip. Yani ben hiçbir zaman bir de hep şunu düşündüm. Ben hiçbir zaman kendi yolumdaki insanlar, ben hep kendim üzerime koy. Kendi puanımı geçmeye çalıştım. 561 mi atıyorum? 562 atmaya çalıştım. 563 mi? Hep ona üzerine koymaya çalıştım. Yani rakiplerimin ne yaptığı değil. Zaten bizim Şeyde de sporda da öyledir. Rakiplerini düşünmeyeceksin. Sen kendin ne yapabiliyorsun? Hı -hı. Onu düşündüğün zaman Dereceni antrenmandaki dereceni koşabilirsen Hı -hı. maçta çok zordur. Bu maratonlarda da böyle. Hı -hı. Onu yaptığın takdirde zaten rakibini geçiyorsun. Geçiyorsun evet. Saniyeleri nasıl ki 100 metreleri 18 Hı -hı. saniye Hı -hı. koşuyorsun. Hı -hı. Ama tutuyorsun 17'ye düştüğü zaman zaten rekorlar geliyor. Rekorlar geliyor. Bunun evet. kuralı bu. Peki Halim abi, hedefin nedir? Senin hedefin nedir maratonda? Benim hedefim maratonda ben zaten 55-56 yaşında bile 42'yi koştuğum zaman buçuk saatte koştum. İlk Şu an kaç yaşındasın? Ben 67 yaşındayım. İnşallah. 1952 doğumluyum. Evet. İlk 84'te koştuğumda 2 saat 13 dakikayla Mehmet Yurda dön. birinci olduğunda ben 5 saatte parkuru bitirdim 32 yaşındaydım. Ben bunu yapacağım dedim İstanbul'da. Hı hı. 4 Kasım 1984 9'da başladım 5 saatte bitti 3 aylık antrenmanla. Futbolu bırakmıştım koşarım dedim zor bitirdim. Ondan sonra 3,5 saatte düşürdüm. Şu anda bizim arkadaşlar var İstanbul masterlerinde 42 kilometreyi. Üç saatin altında koşanlar var ya ben 67 yaşında yani. Koşucu arkadaşlarıma şunu söylerim zaten evet. ee, Özellikle koşuda kimseyi fizik ve e, Yaş olarak kimseyi kesinlikle Yargılamayın veya değerlendirmeyin Çünkü hangi sporcunun nasıl bir performans Göstereceğini kesinlikle bilemezsiniz Çünkü antrenman geçmişi neler yapmıştır Ama yanımızda şu an Stüdyomuzda böyle muhteşem Sporcu bir aile varken Bu başarıların e, gelmemesi imkansız zaten Peki bir parça dinleyelim mi? Parçamız e, Queen'den gelsin Somebody to love. my life, I worked till I my bones At, At the end of the day, I take home my home. heart One day I'm gonna be free. Find me somebody to love. Find me somebody to love. Find me somebody to love. Arasında, şunları da konuştuk Konuklarımızla Ayşegül'le Ve Halim abiyle Paralimpik milli atıcımız Ayşegül Pehlivanlar bizlerle Olimpiyat şampiyonumuz Ve Halim abi Babası bizlerle Bu, bu süreçte aslında rakamlar konusunda konuşuyorduk Halim abi şu an kaç yaşındaydın abi 67 yaşındaydım. 67 yaşında. Ayşegül Spor'a 30, kaç yaşında başladın? 33 yaşındaydım. Şu an evet. 39 yaşındasın. Evet. Ve asıl diyoruz ki hani rakamlar aldatıcı. Rakamlara da takılmamak lazım. Halim evet. abi kaç yaşından beri spor yapıyorsun? Sporu 10 yaşından beri sporla iç içeyim. 10 yaş amatör kümede başladım. Askere gidene kadar futbolu 84'te de futbolu bıraktım amatör kümede. Kalecilik yapıyordum. Ondan sonra ilk maratonu 1984'te Avrasya'ya hazırlandım. 42 kilometre 3 aylık antrenmanı 5 saatte bitirebildim. Hı hı. Ondan sonra bu bende bir tutku oldu. Her sene maraton maraton Avrasya. Hiç aralıksız 1990'da da İstanbul Masterler Atletizm Kulübü'ne girdim. Onlar dediler biz her gün antrenman yapıyoruz. Ya her gün antrenman olur mu? Biz de bu sefer başladık. 42 yarım maraton derken Artık faal olarak masterlar yaş gruplarında Avrupa Şampiyonası'na kadar katıldım. Harika. İşte yaşın sporu yok ki yeter ki isteyin. Kesin. Onu demek istiyorum. Ben de mesela öğrentiyen ben kaç yaşındayım? 28 yaşındayım. Geçen sene 37 yaşındayken başladım. İşte yeter ki insan istesinler ve dışarıya çıksınlar. Çok doğru. Yani siz, çünkü çevremizde çok duyuyoruz. Kırklı yaşlardan sonra, 50 yaşlarda veya ben emekli oldum artık. Hani yapacak bir şey de yok. Demek de çok yanlış. Evet. Çünkü yapılacak o kadar çok şey var ki vücudumuzun bir şekilde hakkını vermek lazım ve yeteneklerimizi gözler önüne sermek lazım. Ee, sen onu denemesen veya şu da var diğer taraftan doğru kişilerin de yönlendirmesiyle de doğru işlerin yapılması o çok yapılması. önemli. O çok evet. Yani İzmir'de poligonda o kişilerin o yetenek avcılarının sizleri keşfedip ve daha Tabii sonra onlara da teşekkür ediyorum. Çok çok, Hocam. çok çok önemli evet. bu, bu, bunlar çok önemli ve diğer taraftan da peki Ayşegül müsabaka ne kadar sürüyor? ...müsabakalarımız şimdi bizim her gün... ...müsabakalar e, toplu olarak... Mı, ...biz 8-9 gün kalıyoruz... ...çünkü hı hı. her gün ayrı birimizin... ...müsabakası oluyor... Bayanların, erkeklerin tabanca, bir tüfek Hı -hı. ve tabancolar iki grup atıyoruz. Hı -hı. Ateşli, 25 metre, 50 metre. Hı -hı. Ondan sonra 8-9 gün kadar, sürüyor 7 gün. Aha, bir müsabaka peki süre olarak bir saat kaç dakikaydı? Bir saat 15 dakika. Bir saat 15 dakika. Bir, Hı -hı. Saat 15 bir saat 15 dakika. dakika ve o süreçte mental olarak da e, acayip diri ve e, sonuçta yine de dışa kapalı olarak bir saat 15 dakika hayattan kendini soyutlayıp e, bunu yapmak Hı -hı. başarmak e, inanılmaz bir şey. Peki benim böyle bir sorum var. Şimdi Türkiye'de ve yurtdışındaki bu spora gösteren değer ve ilgi nasıl karşılayabilirsiniz? Ya Türkiye'de biraz daha atıcılık sporu aslında bilinmiyor. Yani hı hı. çok fazla aslında reklamı olmadığı için çok fazla poligonlarımız olmadığı için yani çok fazla hani bir okçuluk gibi bir atletizm gibi ben açıkçası o kadar sporun içinde olan bir insandım hı hı. ben böyle bir sporun olduğunu poligonuna girmeden bilmiyordum ve mesela. aslında silaha meraklı bir e, ulusuz belki de yani evet, benim yani de, ben de, de, ben de Karadeniz mesela ama evet, damar çekiyor evet. dediğim gibi yani altyapı Belki uluslararası bu e, ilkokuldan başlıyor. Ondan hı hı. sonra eğitim spor okuldan başlıyor. Biz belki alt olarak biraz daha bu konuda hazırdırız. Çünkü yeterli poligonlarımız yok. Hı hı. Ondan sonra atıcılık biraz daha arka bir de şey atıcılık deyince aa tabanca, aa spor bağdaştıramıyorlar. Evet. Aa insan hı. aslında hayır. Senin vurduğun hedef, senin olduğun konsantre, senin olduğun yine teknik. Hı hı. Hani çok fazla kaba hani bayansın tabanca biraz bağdaştıramıyorlar çok da şey yapıyorlar hani ilk başta biraz tuhaf geliyor insanların kulağına çok Tam... yanlış yani bunda bir cinsiyeti ön plana çıkarmak e... ya dedim hani şimdi kaba biraz sporu hı -hı, gibi hı. tabanca ondan evet. bizim vurduğumuz hedef yani onun onu kesinlikle şey yapın dediğim gibi alt olarak çok daha yetersiz de, atıcılık konusunda daha hı -hı. çok poligonlarımız mesela İstanbul'da çok fazla bir poligonumuz kaç buluyor. tane var? Poline yani oynadık. paralı olarak var. Paralılar Benim şu an, e, O da ateşli olarak mesela İstanbul Avcılık Atıcılık Spor Kulübü var İstanbul'da bir kulüp olarak. Hı hı. Yani altyapı da çok fazla değil. Dediğim medyanın da aslında hani duyurmayla hı hı. tanıtmayla bu sporu onunla elimden geldiği kadar mesela ben bir programa çıktığım zaman sosyal medyadan ekleyip ya ben bu sporu yapmak istiyorum diyen çok kişi beni ekliyor. Veya poligona gelsem hani şey yapabilir. Tabii ki elimden geldiği kadar bu türlü tanıtımlarla da aslında Sadece burada başarı öykümüz anlatmak değil, insanlara yol göstermek. Peki, e, ilgili kişiler nasıl bir yol izlemeliler? hem e, sana yazabilirler. Ee, ya bana diğer sosyal tarafından. medyada ulaştığı zaman ben muhakkak zaten dönüş yapıyorum. Hı -hı. Ondan sonra. E, mesela çok isteyen oluyor. Hani ben de bu sporu dinledim. Yapmak istiyorum. Denemek istiyorum. Tabii ki hani hani kolay kolay e, bazı şeyler olmuyor. Herkes Hı -hı. aynı performansı gösterecek diye bir şey yok. Hı -hı. Denemeden olmayacak tabii Ama ki. ondan sonra, sonra yani. çalışmayla Hı -hı. E, ondan sonra dediğim gibi ondan sonra çalışmayla olacak bir şey. Ve yeteneği de varsa niye olmasın? Ve sabır iste yani. Bizim atıcılık bir anda bir şeyler çıkmıyor. Hı hı. Hani bir şeyleri koyarak koyarak koyarak gidiyorsun. Hemen bir şey. Hani ben bu zamana belki çok kısa zamanda ulaştım. Ondan sonra. Ama belki... kim bilir kaç atış yaptın? Tahmini böyle bir rakam bir şey sunmak yani çok zor bir şey şeydir. Yani sunamayız ama hani kendi rakiplerime göre çok de basit. çok de Tabii. şeyim yani. Bu arada çok basit, Halim bir de basit, e, basit. hesaplanır basit diyor ama. Çok yani hepsini hesapladım. tüm, tüm mesafelerini e, her şeyi saniye saniye günlük olarak tutuyormuşsun değil mi? Kendime günlük tutup kızıma da tavsiye ederim o. Önemli yani bir yazar. Mesela özel beyin. müsabakalarımızı tuttuğumuz Tabii. günlüğümüz var. O gün kaç attım? Hı -hı. O gün müsabakaya nasıl hazırlandım? Hı -hı. Ondan sonra ne düşündüm? Neyi yapmadım? Neyi doğru yaptım? O da bizim mesela müsabaka bir şeyimiz vardır zaten. Defterimiz, not defterimiz, bütün atıcıların onları da Tarihleri ve günleri hangi poligonda hangi puanla attın? Onları tutuyoruz biz de. Peki e, haftada kaç antrenman ve günden kaç saat çalışıyorsun? Evet. Dediğim gibi bu müsabakaların zamanına göre değişiyor. Mesela bazen yeni bir müsabakadan sonra biraz vücudu dinlendirmeye bırakıyor bir 10 15 gün kadar. Çünkü bizim atıcılık hep aynı şeyi yaptığın zaman insan çok çok fizik beyin olarak çok yoruluyor. Çok yoruluyor doğru. Farklı farklı bir kitap okumak, farklı bir müzik dinlemek, ondan sonra ekstra bir spor yapmak da insan iyi gelebiliyor. Çünkü hep odaklanmak, hep aynı sabit bir noktaya bakıyorsunuz. Ee, onun için e, ben e, haftada 5 gün istinyede yapıyorum 2-3 işte saat duruma göre değişiyor eğer o gün çok iyi odaklanmışsam antrenmanın saatimi uzatabiliyorum yani iyi gidiyorum ama çok kötüysem de ısrar etmiyorum çünkü vücudum o an istemiyor belki ondan sonra re hı hı. refleks veriyor mesela dün bir antrenmanım vardı çok kasılmam vardı iki saatte bitirdim çünkü attığım kaliteli olmadığı zaman antrenmanın da bir faydası olmuyor. Tabii kendini de tanıyorsun biliyorsun zaten. Evet kendini din din din dinlemek çok önemli. Kesinlikle. Sporlarda. Peki bir şey soracağım. Bu sporda erkekler kadınlar mı daha başarılı? Çünkü erkekler genelde daha çok hırslı, daha çok sabırsız. Kadınlar daha sabırlı. Bizim ultramaratonlarda da öyle. Erkekler hızlı başlar, sonra gider gider toplarsın yolda da. Tabii bütün erkekler değil. De. Erkeklerin puanları daha iyi <gülüyor> çıkıyor. Çünkü şöyle söyleyelim, e, bizim engellilerde e, Gazili mesela, Korhan Yamaç. Evet. Ondan sonra. Hocam, e, çok... Koran hocam, Hocamız olsa Gazi kendisi. Hı hı. Alt yapısı tabancadaydı. Sonra şeyi bıraktık Gazi olduktan sonra ondan sonra mi? onun için hani mesela alt yapısı var mesela uluslararası da öyle. Tabanca kullanıyordu. Engelli oldu. Ama ne tekrar devam ediyor. Onun için erkeklerin başarısı daha yüksek. Katılımdan dolayıdır. Ben katılmıyorum. Yani katılım erkek daha çok olduğu içindir. Bayanlar daha başarılı. Bence. Doğru cevap. Çünkü sayı olarak miktara vurmak lazım. Hı hı. Oran olarak katılım daha çok erkek olduğu için... ...nasıl ki elit sporcular da fark ediyor. Masterlarda daha az gruplar var. Bunlar da az olduğu için. Yoksa bugün bir İranlı düşün. Onun gibi bayanlar hep kafada yani. Evet gerçekleri de görelim yani. Tabii. Bunun başarısı ben kızım olduğu için demiyorum. Yüksek ama ben ona şunu söylüyorum. Her zaman antrenmanda çalıştığını maça yansıtacaksın. Tabii ki. Hiç kimseyi düşünmeyeceksin. Tabii çok doğru. Çok doğru. Eğer o zaman başarılı olur ve elbette ki e, hani şans demek istemiyorum birlikte olmanız ve birlikte sizin bu destekleriniz, e, bu spordakisine spordan evet. gelmeniz çünkü e, belki de diğer e, kadın sporcular bu kadar desteklerde bulmayı Kesinlikle. bilir. Evet, evet. Yani e, veya spordan da vazgeçmemekte lazım. Ben çünkü üniversitede e, beden eğitimi okumadım ama oradaki beden eğitim öğrencilerini hatırlıyorum. Mezuniyet sonrasında spordan çok vazgeçen e, sporcular da vardı. Tehlikeli evet. boyutlara gider o zaman. Sporu başlayıp da bırak insanlar için tehlike çanları başlamıştır. Çok, çok. Sigara ve alkol almak gibi. Evet yani e, aslında sporun güzel tarafı yani, da bu zaten yani. Hani tam, diğer taraftan e, sağlıklı beslenmek. Sağlıklı beslenmek Doğru. ve düzenli uyku Bilandır, dinlenmek. Zaten o evet. mecburuz biz onu yapmak evet, zorundayız. Evet, evet. Onu bilinçli insanlar yapıyor. Yoksa sıkıntı yok yani orada. Kesinlikle. Kesinlikle. Bir en güzel tarafı stres atmak çünkü evet, o kadar, evet, o kadar, evet evet gündemde o kadar farklı işler geliyor ki evet. e, sürekli zaten dünyada işte sürekli biz televizyondan haberlerden gazeteden neler diyoruz işte benim için en büyük bir avantaj e, ormana yakın oturmak ve ah, mesela e, şöyle keşke. bir şey var ki e, çözmediğim bir şey var ya kafamda takıldığı bir şey varsa e, ormana çıkıyorsun yolda çözülüyor yani çünkü sonuçta Hepimiz tek hayatımız var ve onu ne kadar çok verimli ve ne kadar dolu dolu yaşarsak ki kötü taraflara bakmayarak o kadar bizler için de iyi. Evet. Çok önemli bir parça deneyelim mi peki Yavuz Çetin'den dünya gelsin. Paralimpik sporcumuz Ayşegül Pehlivanlar ve babası e, maraton sporcumuz. Masterler Kulübü'nden e, Halim Pehlivanlar bizlerle birlikte. Ayşegül e, çok konsantrasyon ve dikkat gerektiren bir spor yapıyorsun. Evet. E, Tokyo'da muhteşem başarı alacağına inanıyorum ben e, oldukça e, hani çıkıp antrenmanı bile e, şalterleri indirip tabiri caizse öyle koşasım geldi o kadar etkilendim ve e, bu kadar pür dikkat ve konsantrasyon 20 kilometre var bugün evet, <gülüyor> a, antrenmanımız var ve antrenman <gülüyor> öncesi seninle görüşmek bize e, sizlerle görüşmek e, müthiş ilaç etkisi e, doğal bir ilaç doping etkisi yarattı <gülüyor> muhteşem bir şey Ayşigül birkaç kelimeyle spor başlamak isteyen senden güzel bir motivasyon gelsin sporu ilk önce ben şunu tahtına ben bu spora başlarken ilk önce hani bir hedef olarak milli onları düşün. Sadece yaptığınız şeyi seveceksiniz. Gerçekten sizi dış dünyadan somutlayacak, vücudunuzun, bedeninizin, dehninizin eee şeyi için yapacak, sağlığı için yapacaksınız. Bu yürüyüş olur, bu koşu olabilir, bu yüzme olabilir, bu okçuluk olur. Ben tabancayla özdeştim. Bu yolda ilerledim. Ya yani ilk önce aslında amatör ruhla gideceksiniz. Yani Hı -hı. Çok önemli. zaman evet. Hala ben profesyonelim. ...yapıyorum bu işi. Milli takım sporcu... ...ama amatör olarak düşünüyorum. Evet, bu ruhu yitirmemek lazım. Amatür. Ondan sonra... saat düzenli planlı... E, ...antrenmanın planlı yapıyorum. Beslenmeme, uyku saatimi... ...bunlara dikmek... ...aslında en önce hayatınızı düzenlemek için... ...sporu yapacaksınız. Hı hı, Bedeninizin evet. sağlığı, kaliteli yaşam için... Hı hı. ...aldığınız nefesi sağlıklı almak için... ...bu sporu yapacaksınız. E, zaten e, doğru yolda gidiyorsanız... başarı zaten bir şeyler de geliyor zaten. Hı hı. Onun için ilk önce... ...beden için, vücut için, beyin için yapacaksınız. Harika. harika. Bir de senin sanıyorum... ...baya çok teşekkür edeceğin kişiler de var ayrıca. Evet, benim teşekkür edeceğim <gülüyor> çok kişiler var. İlk başta ailem, babam... Onlar, ...bana bu zamandan süreçte... ya sadece spor hayatımda değil... Benim kazayı geçirdikten sonra ben annemi bu trafik kazasında kaybetmiştim. Ondan sonra hem anne hem baba olarak benim her zaman yanımdaydı. Okul hayatımda, spor hayatımda, özel hayatımda. Ee, bir baba değil de bir arkadaş, bir dost her şey ilk başta ona. Hı hı. Sonra federasyon başkanımıza, milli takım hocalarımıza. Ondan sonra kulüp başkanıma, kulüp evet. hocama. Ondan sonra e, çalıştığım firmaya, ondan sonra Tuğran Bey'e. Onlar bana çok büyük bir katkıları var. Sağ olsun. Onlar her zaman yanımda. Evet. Ee, Mert Bey'e, ondan sonra arkadaşlarımı, ailemi, bir ne, unuttum. Çok insan vardır bu spora başlamamda olan hocalarıma. Ee, bir herkese çok teşekkür ediyorum. Onların da çok büyük bir katkıları var. Ee, güven olmasa olmuyor. Arkanda birileri olmadan olmuyor. Sadece ben yaptım da olmuyor. Ee, destekli destekle oluyor bu işler. Bazen insanın en ufacık bir sözü bile size öyle bir konsantre edebiliyor ki herkese çok teşekkür ediyorum. Ee, ben de ayrıca hem sana, çok Gül, hem sana Expo. bize ilham olduğu için çok çok teşekkür ediyorum. Evet. Hem de babana kocaman teşekkürler ki böyle Biz kızı yetiştirdi ederiz. ki hep... bize bu imkanı verdiniz. Çok Sesimizi güzeldi. duyurdunuz yayın hayatınızda, spor hayatınızda başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz ve bu yoğun antrenman programınıza bize zaman ayırdınız ee, Uzun bir maraton programı gibi oldu sizi stüdyoya konuk etmek evet. ve Bizler için büyük mutluluktu İyi ki varsınız çok teşekkür ediyoruz İyi ki geldiniz sağlık. ve diyoruz İyi yeter ki isteyin Yeter ki iste Farklı disiplinlerden amatör ve profesyonel sporcularla sohbetler Hazırlayan ve sunanlar Elena Polyakova ve Alper Davkılıç. Katkılarından dolayı Eczacıbaşı Spor Kulübü'ne teşekkür ederiz.